Elhamdülillah ve salatü vesselam ala Resulullah. Ebubekir radıyallahu anh, zekat vermeyenlerle neden savaştı? E, bu kimseler zekat vermeyenler biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın vefatı ile beraber vefatı ile beraber fitneler başlamıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kıyamet alametlerini haber verirken Beş şeyi sayıyor ve bunları söylerken diyor ki birincisi benim gönderilmem. Aleyhisselat vassalemin gönderilmesi, kıyamet alameti. İkincisi benim vefatım. Aleyhisselat vassalemin vefat etmesi de kıyametin yaklaştığını gösteren. Çünkü o biliyorsunuz son rasuldur ee, ve onun vefatından hemen sonra fitneler başlamıştır. Dolayısıyla bir takım kalbinde hastalık olan kimseler, Ebubekr radıyallahu halife olduğu zaman, Dediler ki, biz dediler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zekat vereceğimize dair söz verdik. Ancak, yani bu konuda ona biat ettik. Ancak o vefat etti, artık bu anlaşma bozuldu tabiri caizse. Ebu Bekir Radiyallahu ise bunlara karşı ordu hazırladı. Omar radıyallahu Anh dedi ki ben Müslümanım diyen kimselerimi öldüreceksin deyince vallahi dedi İslam'ın bir değeriyle oynayana oynayanlara karşı harp ederim. Dolayısıyla eee Ebubekr radıyallahu an onlara karşı savaşması onların İslam'ın ilkelerinden biri olan İslam'ın en büyük değerlerinden birisi olan zekat müesseses, müessesesini yıkmak istemeleri ve Ebubekr radıyallahu taala bu sebeple onlara karşı savaşmasıdır. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu an ve onun ashabı Allah Resulü ve vesselam'ın bıraktığı vahyi, mirası korumak için çok gayretlilerdi. Ve bu konuda hem mesela Allah Resulü ve vesselam'ın hedeflerinden bir tanesi Ceziretul Arap'tan Yahudileri çıkarmaktı. Allah Resulü ve vesselam mefaat etti hayatındayken bunu gerçekleştiremedi ancak onun halifeleri, ashabı bunu yaptılar. Ve e, fetihleri çoğalttılar, coğrafyayı genişlettiler. Dolayısıyla bütün bunları yaparken İslam'ın esaslarıyla alakalı değerleri korumak adına da işte aynı zekat vermeyenlerle savaşması gibi e, gayret gösterdiler. Onlar o bahaneyle zekat vermeyeceklerdi, yarın bir başkaları çıkacak bir bahaneyle namaz kılmayacaklardı, bir başkaları çıkacak elbette ki bu kabul edilecek bir şey değildir. Kişi zekatın hak olduğuna inandığı halde, bakın dikkat edin zekat vermenin farz olduğuna inanır. Gücü yetmese de, şey gücü yetse bile zekat vermese yani gücü yettiği halde zekat vermese o kişi büyük günahkar olur. Dinden çıkmaz. Ancak bu kimseler asi oldular ve yaptıklarını meşrulaştırmaya çalıştılar. Yani sanki zekat vermemek haklarıymış gibi ki o, o dönemler biliyorsunuz zekatları, zekat memurları toplardı. Devlet toplardı. Yani halife em emrederdi ve görevlendirdiği memurlar bunu toplarlardı. Dolayısıyla bunlar sanki kendilerine haksızlık yapılıyormuş havası verdiler ve zekat alınmasını kendilerinden doğru görmediler. Ve böylelikle Ebubekir radiyallahu isyan ettiler. Ve bunlar Müslümanların saflarını bölen, İslam'ı dağıtmaya yönelik, parçalamaya yönelik bir takım davranışlar olduğundan ve onları eğer Ebubekir radıyallahu an onların bu davranışına sessiz kalsaydı veyahut onlara karşı harbetmeyecek olsaydı, inanın belki de günümüze gelinceye kadar İslam'ın izlerinde izinden geriye bir şey kalmazdı, belki de sadece ismi kalırdı. Dolayısıyla e ee, Umar radıyallahu anh, o zamana e, dedi ki Ebubekir radıyallahu anhu'nun ne kadar isabet ettiğini ben o zaman anladım diye kendisi de beyanda bulunuyor. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Teâlâ'dır ve <gülüyor> hadi Muhammed